Akaryakıt'ta milli gücümüz Alpet, hava durumunu sunar. Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabükle, Kastamonu çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gökyürütülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara 34, Ankara 34. İstanbul ve Edirne 31, İzmir ve Afyonkarahisar 33, Antalya ve Mersin 32, Bolu, Erzurum ve Van 29, Konya 35, Samsun ve Trabzon 28, Bayburt 30, Malatya ve Tunceli 35, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Siirt 37, Şanlıurfa 40 derece. Akaryakıt'ta milli gücümüz Alpet hava durumunu sundu.